1179 numaralı konu. Bu konuda Hazreti Osman ve Selman'dan gelen hadisler. Bir gün Hazreti Osman'ın yanında oturuyorduk. O sırada müezzin ezan okumak üzere geldi. Onun gelişini gören Hazreti Osman su istedi. Kendisine bir kap içerisinde bir avuç kadar su getirildi. Abdest aldıktan sonra şunları söyledi. Hazreti Peygamber bir gün benim biraz önce aldığım gibi abdest alarak şöyle buyurdular: kim benim abdest aldığım gibi abdest alır ve sonra da kalkıp öğle namazını kılarsa sabah ile öğle arasındaki günahlarına keffaret olur, sonra ikindi namazını kılarsa öğle ile ikindi arasındaki günahlarına keffaret olur, sonra akşam namazını kılarsa, akşam ile ikindi arasındaki, yatsı namazını kıldığında da akşam ile yatsı arasındaki günahlarına keffaret olur, bundan sonra insan gece boyunca çeşitli günahlar işleyebilir, ancak sabah olduğunda kalkıp abdest alarak sabah namazını kılarsa bu, onun gece boyunca işlemiş olduğu günahlarına keffaret olur. İşte bu namazlar, iyilikler günahları siler. Hud, 11 suresi 114, ayetinde belirtilen iyiliklerdir. Bunun üzerine orada bulunan kimseler, ey Osman, peki Kur'an-ı Kerim'deki, ey bakiatus salihat, sürekli kalan salih amellerle, kef, 18 suresi 46, Meryem, 19 suresi 76 ile kastedilen şeyler nelerdir, diye sordular. Hazreti Osman, bunlar, la ilahe illallah, sübhanallah, elhamdülillah, elahu ekber ve, ve la havle ve la kuvvete illa bilah sözleridir, dedi.